Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in Kardeşlerim, şeyha ettihmeş isimli hanım yazarımızın hazırladığı Kocanızı nasıl etkilersiniz, onu nasıl ikna edersiniz isimli kitabın son ses kaydına geldik. Bu son ses kaydında hanım yazarımızın işlediği konu Erkeğin hanım üzerindeki hakları Der ki Sevgili Müslüman hanım kardeşim, sana kitabım boyunca bir takım yol işaretleri göstermeye, seni ve eşini mutlu edecek nasihatlerde bulunmaya çalıştım. Bilmen isterim ki tüm bu nasihatlerin bir takım hayat tecrübeleriyle beraber Allah'ın ve Rasulünün de razı olduğu şeylerdir. Ben kitabım boyunca Allah'ın kızgınlığına sebep olacak hiçbir şeyi sana ötü olarak sunmamaya çalıştım. Bu söylediğimi daha iyi idrak edebilmen için kitabımın bu son kısmını erkeğin hanımı üzerindeki hakları konusuna ayırmak istiyorum. Böylelikle sen, sana yönelttiğim tavsiyelerin ve nasihatlerin hemen hemen tamamının Allah'ın indirdiği, kemale erdirdiği ve bizler için sadece ondan razı olduğu İslam'a uygun olduğunu, daha doğru bir ifadeyle sana yönelik yaptığım bütün tavsiyelerimin aslında Allah'ın ve Resulünün emri ve nasihat olduğunu, bütün benliğini kavrayacaksın. Burada sana özellikle şunu hatırlatmak isterim. İslam kişinin bütün benliğiyle Allah'ın emir ve yasaklarına teslim olmasıdır. Nefsimize ağır bir sorumluluk yüklese de allah Teala'nın ve Resulü'nün bizler için öngördüğü sorumluluklardan geri durma ve onlara karşı yüz çevirme hakkımız yoktur. Zira Allah Azze ve Celle Ahzab Suresi 36. ayette buyurmaktadır ki, ve Allah ve rasullü bir işte hüküm verdiği zaman artık inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi kendilerine göre seçme hakkı muhayerli hakkı yoktur kim Allah'a ve rasuluna karşı gelirse apaşık bir sapıklığa, düşmüş olur. O halde kardeşim sana düşen Allahu Teala'nın eşine karşı nasıl davranman gerektiği ve onun senin üzerindeki hakları hususunda bildiklerine olduğu gibi teslim olman ve bu hususta kalbinde zerre kadar dahi olsa bir sıkıntı yaşamamandır. Dünya ve ahiret mutluluğu ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bu kısa hatırlatmadan sonra kocanın senin üzerindeki hakları üzerinde durup kitabımı tamamlamayı arzu ediyorum. Erkeğin eşi üzerindeki hakları temelde İsa Suresi 34. ayeti kerimeye dayanmaktadır. Bu ayette Rabbimiz Tebareke ve Teala şöyle buyurmaktadır. Erricalu qawwamuna alan nisaa bimma faddala Allahu ba'dahum ala ba'di ve mimma anfaqu min emwalihim. Fes-salihatu qanitatun hafizatun lil gaybi bima hafizallah. Çruhun ve filme la aleyhinlebiyle İ Allah Ali Allah'ın bazısını bazısına üstün kılması ve onların kendi mallarından harcaması nedeniyle erkekler kadınlar üzerinde kavvam sorumlu ve yöneticidirler. Saliha yani iyi kadınlar gönülden saygılı olanlar. Allah onları haklar nasıl kurduysa görünmeyeni koruyanlardır. Baş kaldırıp direnmelerinden korktuğunuz kadınlara önce öğüt verin. Sonra yataklarda yalnız bırakın. Bu da yetmezse hafifçe dövün. Zira itaat ederlerse size itaat ederlerse onların aleyhinde başka bir yol aramayın. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Bu ayetin tefsirine dair bir müfessirimizin şu muhteşem cümlelerine burada da yer vermek istiyorum. Demek ki diyor Demek ki ideal mümin kadın gerçek müminliğinin gereği olarak mutlaka kocasına karşı saygılı olmalıdır. Ve bu sıfat onun ayrılmaz niteliğini oluşturmalıdır. Saygılı olmak ayetin deyimiyle kunut, baskı altında, zorlamalı, isteksiz ve baştan savmacı bir itaat demek değildir. Aksine isteyerek, benimseyerek, gönüllü ve arzulu bir şekilde gösterilen itaat anlamına gelir. Bundan dolayı yüce Allah Azze Celle, itaat edenler dememiş, saygılı olanlar, kunut yapanlar buyurmuştur. İdeal mümin kadının, müminliğinin ve idealliğinin gereği olan kişiliğinin başka bir sıfatı da, kocasıyla arasındaki kutsal ilişkinin dokunulmazlığını, sadece kocasının varlığında değil, yokluğunda da titizlikle korumasıdır. Aynı insan bütününün yarısını oluşturmaları hasebiyle, sırf kocasına açık olan mahremiyetlerini, başkalarının gözlerinden ve temaslarından kesinlikle uzak tutmalıdır. Kadının yabancılara kapalı tutması gereken mahremiyetlerinin neler olduklarını ne kadın ne de erkek belirleyebilir. Bunları belirleyen Yüce Allah'ın bizzat kendisidir. Ayetteki Allah'ın korunmasını emrettiği ifadesi de bu gerçeği ortaya koyar. Demek ki ideal kadın için mesela sadece kocasının rızası meselesi değildir. Kocasının gerek yanında ve gerekse yokluğunda yabancıları açtığı, açılışına kızmadığı mahremiyetleri konusunda kadın, sorumluluğu kocasının sırtına yıkarak işin içinden çıkamaz. Bu konuda Yüce Allah'ın sisteminden sapmış bir toplumun gelenekleri ve modaları da kadın için geçerli bir mazeret olamaz. Burada bir parantez açmakta fayda görüyorum. Bazı hanımlar kocasının isteği üzere açıldığını, mahremiyetlerini ortaya serdiğini veya İslam'ın emrettiği, öngördüğü giyim, kuşam, davranış, muamelat kısmından uzak durduğunu, bunu da kendisine kocasının emretmesi sebebiyle yaptığını beyan ediyor. Burada ise müfessirimiz kadının bu şekilde kocasına yükleyerek sorumluluktan kurtulamayacağını beyan ediyor. Aksine bu sınırları Allah belirlemiştir. Dolayısıyla Allah'ın belirlediği sınırlara uymak hem kadın için hem kocası için geçerlidir kocası uymuyorsa kadının uymama, kocasının gevşekliğini kullanma özgürlüğü yoktur. Hanım da sorumluluklarını ihmal eden, vazifelerini yerine getirmeyen, Allah'ın çizdiği sınırların dışına taşan dolayısıyla itaatten syrılan bir konuma düşmüş olur bu durumda. Devam ediyorum müfessirimizin sözüne. Sözün ettiğimiz mahremiyetleri koruma noktasında sınırlama getiren bir tek geçerli hüküm vardır. Kadın mahremiyetlerini bu hüküm uyarınca yani Allah'ın korunmasını emrettiği biçimde korumalıdır. Kur'an-ı Kerim bu mahremiyetleri koruma zorunluluğunu emir kipiyle dile getirmiyor. Bu zorunluluğu emir kipinden daha derin anlamlı ve daha vurgulayıcı bir dille ifade ediyor. Şöyle ki Allah'ın korunmasını emrettiği şekildeki muhafaza titizliği ideal kadınların karakteristik özelliklerinin ve ideal olma niteliklerinin vazgeçilmez gereğidir diyor. Durum böyle olunca sapık toplumun baskısı karşısında boyun eğen, bozguna uğrayan Müslüman erkek ve kadınların bütün mazeretleri de suya düşmüş olur. Kardeşlerim büyük müfessir İmam Kurtubi rahimahullah da bu ayetin açıklamasında saliha kadınların bazı özellikleri diye bir başlık atmış ve bizlere şunları hatırlatmıştır. Yüce Allah'ın bu buyruğunda saliha iyi kadınların durumu haber verilmektedir. Bundan maksat ise kocaya itaati ve kocasının hazır olmaması halinde kadının kendi nefsinde kocanın hakkını yerine getirmeyi emretmektedir. Ebu Hureyre radiyallahu teala rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hangi kadın daha hayırlıdır diye sorulduğunda o şöyle buyurmuştur. Kadınların hayırlısı kocası kendisine baktığı zaman onu sevindiren, emir verdiği zaman ona itaat eden, gerek kendi nefsinde ve gerekse kocasının malında, kocasının sevmediği bir şeyle kocasına muhalefet etmeyen kadındır buyurmuştur. Bu hadis Ahmet bin Hamel'in müsnedinde, Nesai'nin sünnelinde, hakimin müsteddeklinde gelmekte. Bu iki hoş alıntıdan sonra maddeler halinde erkeğin hanım üzerinde bulunan haklarını sıralamak istiyorum. Birinci hak, kocasının isteklana itaat etmesi. Kocana itaat etmen, kocanın senin üzerindeki bir hakkı olduğu gibi bu aynı zamanda yukarıda geçen ayet ve hadislerde gördüğün üzere Allah'ın ve Resulü'nün de senin üzerindeki bir hakkıdır. Sen kocana itaat ettiğin sürece bir taraftan kocanı razı ederken diğer taraftan da Allah'ı razı edeceksin. Kadın erkeğine karşı saygı ve itaatte asla kusur etmemelidir. Bilakis erkeğini mutlu ve razı etmek için çaba sarf etmelidir. Bilinmelidir ki bu kadın için cennet kapılarını açan bir anahtardır. Nitekim gene Ebu Hureyre radiyallahu teala anhtan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydım elbette ki kadına, kocasına secde etmesini emrederdim. Bu hadis İmam Tirmizi'nin sünneninde bulunmakta. İkinci hak kadının evinde oturması ve kocasının izni olmadan dışarı çıkmamasıdır. Nitekim Allah Teala gene Ahzab suresi 33. ayette şöyle buyurmaktadır. "Vakarne fi buyutikunna ve la tebarracneteberrucel cahiliyetil ula." Evlerinizde oturun. Evleriniz karanlığa ilk cahiliye kadınlarının süslerini aşağı vurması gibi sizler de süslerinizi aşağı vurup açılıp saçılmayın. Bu ayet kadının genel olarak hayatını ikame etmesi gereken mekanının evi olduğunu apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. Kadın faaliyetlerini bu çerçeve dahilinde huzur içinde sürdürmeli ve ancak zaruri bir ihtiyaç olduğunda evinden dışarı çıkmalıdır. Bu husus ayetin ifadesiyle beraber birçok hadiste de teyit edilmiştir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimehullah da bu hususta şöyle demektedir. Kocasının izni dışında kadının evinden çıkması kesinlikle helal değildir. Şayet kadın kocasının izni olmadan evinden çıkarsa itaatsizlik yapmış olur, Allah'a ve Resulüne de isyan etmiş olur. Cezayı hak eder. Bu sözü mecbur fetavada gelmekte. Kocanın karısı üzerindeki üçüncü hakkı, kocası yatağına çağırdığı zaman ona icabet etmesi. Nitekim Ebu Hureyre radiyallahu teala'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olana, yani Allah'a yemin ederim ki bir erkek hanımına yatağa çağırdığında kadın imtina edip gelmezse kocası ondan razı oluncaya kadar Semada olan melekler ona gazap ederler. Bu hadis Bukhari'de ve Müslim'de gelmekte. Dördüncü hak, evine kocasının izni olmadan kimseyi almaması. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i ve Tirmiz'de gelen bir hadiste şöyle buyurmaktadır. Sizin hanımlarınız üzerindeki haklarınız, onların hoşlanmadığınız bir kimseyi evinize almamalarıdır. Beşinci hak, kocasının malından izinsiz infakta bulunmamasıdır. Gene Ebû Davud ve gelen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiçbir kadın kocasının evinde ondan izinsiz infakta bulunmasın. Altıncı ise kocasına karşı mankörlük etmemesidir. Nitekim Bukhari ve Müslim'de gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem halkının çoğunluğunu kadınların oluşturduğunu gördüm. Sebebi de çok lanet etmeleri ve kocalarına karşı nankörlükte bulunmalardır. Kocanın karısı üzerindeki yedinci hakkı, kocasına karşı iyi davranması, ona teşekkür etmeyi bilmesi ve onunla iyi geçinmesidir. Ahmet bin Hanbelün müsnedinde ve hakimin müstedrekinde rivayet eden bir hadiste şöyle anlatılmaktadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin yanına gelen bir kadına, kocan var mı diye sordu. Kadın evet deyince peki ona karşı nasılsın diye sordu. Kadın güç yetiremediğim, aciz kaldığım şeyler dışında ona hizmette eksiklik göstermiyorum dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer ona karşı nasıl olduğuna dikkat et. Çünkü kocan senin niye cennetindir ya da ateşindir buyurdu. Yani onunla ilişkine göre, ona karşı durumuna göre ya cennete gidersin veya cehenneme gidersin. Buna sebep olan da senin kocana karşı hal ve davranışlarındır. Sekizinci hak ise kocası için güzel giyinmeli ve süslenmelidir. İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınların hayırlısı kendisine baktığın zaman seni sevindiren, emir verdiğin zaman sana itaat eden, yanında hazır bulunmadığın takdirde de kendi nefsinde ve senin malında seni, yani seni haklarını kuruyan kadındır. Dokuzuncu hak kocasına eziyet veren ve onu kızdıran davranışlarda bulunmaması. Nitekim Muaz bin Cebel'den aktarılan bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın dünyada iken kocasına eziyet ederse cennette o erkeğe eş olacak huriler şöyle seslenirler. Kahrolası kadın, o erkeğe eziyet etme. O senin yanında sadece bir misafirdir. Senin yanından ayrılıp bize girecektir derler. Bu hadis İmam Tirmizi'nin sünelinde gelmekte. 10. hak hanımın kocasının anne ve babasına da iyi davranılmasıdır. 11. ve son hak ise müşru bir sebep olmadığı sürece kocasının kendisini boşamasını istememelidir. Vahiy ile konuşan Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de ve Ebu Davut'ta rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Geçerli bir sebep olmaksızın kocasından boşanmak isteyen kadına Cennetin kokusu haram olur. Evet. Kardeşlerim bu kitapla ilgili ses kaydımız bitti. Allah Azze ve Celle bizleri ve sizleri ve bu ses kaydına ulaştığı bütün kimseleri bu hakları gözeten ve bu sınırlara riayet eden Allah'ın sınırlarına çiğnemeyen kimselerden eylesin. Bizlere hak, hak olarak göstersin ve hakka tabi olmayı bizlere nasip eylesin. Batılı da batılı olarak göstersin ve bizleri bahtarlan uzak duran el çeken kullarına ne yapsın. Ekoğlu <gülüyor> alamin.